Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın. günaydın Herkese günaydın Evet, gördüğünüz gibi bu hafta da tam kadro stüdyoda bulunuyoruz <gülüyor> ve fazladan bir enerjimiz var bu hafta. Evet, neye borçluyuz acaba buna? Ben söyleyelim baştan. Bu hafta radyo'nun görüntülüsünü de yapıyoruz <gülüyor> aynı zamanda. Ee, benim kendi hesabından Serkonucak hesabından e, şu anda başladık Instagram'dan canlı yayın da yapacağız. Bu hafta şöyle bir sıkıntımız vardı canlı yayın yaparken e, telefon her hafta bir telefon bağlantımız oluyor. Hı -hı. Bu hafta telefon bağlantısı hazır üç kişi buradayken e, bir telefon bağlantısı yapmayacağız. Dolayısıyla Sadece biz konuşacağız, biz konuşacağımız için de insanlar bizi dinleyenler görüntülüsünü de izleyebilecekleri ekranlara. Evet, zaten evet. E, bol bol e, konu başlığımız var, hepsini e, birer cümle söylesek bile 30 dakika herhalde. Ancak. Ancak doldururuz. Evet. Başlayalım o zaman. Şimdi yine e, geçen haftanın önemli e, bir takım e, gündem maddeleri başlıkları e, vardı. Biz bir tanesini seçmek yerine hepsinden biraz biraz e, konuşalım istedik. İsterseniz önce e, bu Erdoğan'ın e, yaptığı e, konuşmadan... Bir bölümle başlayalım. Aslında bu yeni yıla girmeden evvel biliyorsunuz hepimizin malumu alışverişlerde bu plastik poşet kullanımının bundan sonra ücretli olması meselesiyle ilgili iktidarda genel olarak böyle bir çevreci eğilim. Ee, ...çevreci açıklamalar e, duyar olduk son dönemlerde. Göz evet, göz yaşartıcı bir e, biçimde oluyor bu açıklamalar. Ve dedi ki Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada... E, ...yine e, daha önce de e, söylediği bir, e, bir şeyi tekrar etti diyebiliriz. Uzunca bir süredir tüm yerleşim yerlerimizde yatay mimari konusunda ısrar ediyorum... ...böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz... ...bu kapitalizm nelere muktedir... ...deniz kenarlarını, orman alanlarını... ...betona çevirme gayretinde olanlar var... ...orman morman ne varsa... ...ne var ne yok kesiyor atıyor... ...dike mimari yapayım... ...oradan da malı götüreyim... ...yapılan iş bu... ...doğa şöyle olmuş böyle olmuş umurunda değil... ...bize de örnek veriyor... Manhattan şöyle... ...batsın senin Manhattan'ın... ...Çevre ve Şehircilik Bakanıma da söylüyorum... ...kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın... ...yıkmaksa yıkacağız... Ben, ben alırım şu vurgu, anda vurgusunu da yapardım Murmuş. <gülüyor> <gülüyor> ah şu para, ah bu kapitalizm. Evet, kapitalizm gerçekten nasıl bir şey kendi kendine böyle dolaşıyor, evet, sahille kesiyor. ormanları kesiyor, hiç böyle izin falan olmadan kendi kendine bir şeyler yapıyormuş demek evet. ki. Değil mi Serkan? Şimdi Serkan. bunu yani örneklere geçmeden önce hadi ben size soru sorayım. Yani e, durup dururken 2001'den bu yana iktidarda olan bir Ak Parti ve hep e, onların yaptıklarını konuştuk. Bu arada yani kim gelirse gelsin e, doğayı geri dönüşü olmayacak şekilde zarar ver, verseydi biz hep onu konuşuyor olacaktık ama e, bunlara bu yapılanları hep her hafta konuştuğumuz bu konulara zaten mevcut e, iktidar karar veriyor. İktidar erken en başındaki insan da e, bunu söylüyor. Kıyılanın talan edildiğini, ormanların talan edildiğini söylüyor. Tam da bu noktada senden alayım önce. Niye böyle bir açıklama yapma gereği duydu? E, Vallahi herhalde yapılan işlerin sorumluluğunu almak yerine birdenbire, yani bunu Erdoğan'ın farklı söylemlerinde de görüyoruz. E, i̇nsan hakları olsun, başka konular olsun, sanki e, iktidarda gücü elde tutan, e, bütün bunlarla ilgili e, hatta önce olan yani inşaat Sektörü, hmm. Bu gelişmeci ekonomi vesaire sanki onlar değilmiş gibi bir e, başka türlü bir hava yaratılıyor. Bununla ilgili bu dikey mimari, yatay mimariyle ilgili İstanbul'la ilgili özel, o özelde daha önce de bir çıkış yapmıştı. Evet. E, ve biz birazcık bunu, burada şeyi anladık yani e, Kanal İstanbul vesaireyi e, böyle... Hani pazarlarken ve bundan bahsederken hani bundan sonra sanki orada yatay mimari yapacağız da hı hı. her şey bütün sorun ha, çözülecekmiş olacak. gibi. Yani aslında e, dikey yerine yatay falan aslında hiçbir şey fark etmiyor. E, aslında yapılan e, doğaya karşı işlenen e, artık suçlar e, diyeyim hı hı. E, bu bunlarda devam ediyor ama hani buna bir kılıf yaratılıyor. Yeni rant alanları açılıyor. Bunun ötesinde başka hiçbir şey göremiyorum. Evet. Peki Pelin sen ne söylersin? Niye böyle bir söylem gereği duydu? Yani ben bunu açıkçası çok anlamlandıramıyorum. Yani son dönemlerde bunu başta Erdoğan olmak üzere bazı iktidar mensupları çok fazla yapıyor. Aslında geride bıraktığımız 16 yıllık AKP iktidarları döneminde ne yapılmışsa... E sanki onlar tersini. hep muhalefetteymiş gibi e, Tersini yaptıklarını iddia ediyorlar Yani özellikle bu Biz tabi bu ekonomi ekoloji programında da Bunu çok tartıştık Uzmanlardan da görüş alarak konuştuk Özellikle bu e, ...kestikleri ağaçların yerine çok daha fazlasını diktikleri yönündeki o ağaç dikme değil aslında. E, sen de geçen gün hı hı. E, biliyorsun bu konuyla ilgili biraz çalıştın. Yani fidan dikme e, faaliyeti ve o fidanların ne kadarının e, ağaca dönüştüğü... ...ne kadarının e, tekrardan bir ağaç olarak bir ormana e, dönüşebildiği gibi veriler aslında... Elimizde yok. Ee, özellikle işte gene son açıklanan e, verilere göre e, Türkiye'deki şehirlerde e, yeşil oranının insanların e, kamusal alan olarak kullanabileceği parkların, bahçelerin, e, oturabileceği belki işte ufak koruluk alanların ne kadar düşük olduğu ile ilgili gene bir istatistik e, açıklandı. Ama tabii e, AKP iktidarı hep bu refüjlere yol kenarlarına diktiği e, fidanları de hesaba kattığı için hep sanki çok büyük bir, bir buna dahil, e, dahil büyük bir yeşillendirme faaliyeti ya varmış gibi. Yeşil alan gibi. çok acayip yani ona gireriz birazdan yani mezarlıklar dahi e, onun içerisine katılıyor. Aslında çok detaylı bir açıklama <gülüyor> yapılması lazımken hiçbir şekilde çok detaylı açıklama yapılmıyor. Senin dediğin gibi yol kenarları, mezarlıklar her şeyi yeşil alan sınıfına sokuyor ki buraları değerlendirmek Ve değerlendirme tabii e, Türkiye'de e, orman e, sayımı 10 yılda bir yapılıyor çok geniş bir aralık ve 10 yıl boyunca aslında o orman vasfını kaybetmiş üzerine şimdi mesela e, istatistiklerde kağıt üzerinde şu anda üçüncü e, havalimanının ve üçüncü köprünün e, bulunduğu yerde kesilmiş olan kuzey ormanları kağıt üzerinde hala orman, orman alanı olarak gözüküyor. Ne zaman bir daha sayım yapılacak oraların orman vasfını kaybettiği görülecek ve oradan o düşülecek. Yani böyle bir durum var. Bir de başka bir tespit daha. Özellikle kırdan kente göçün yoğun olduğu yerlerde, elbette tabii rantın da çok yoğun olduğu bölgelerde, illerde orman varlığının daha fazla azaldığını ama kırsaldaki... E, ...nüfusun e, azalmasıyla birlikte... ...kırsalda yeniden bir e, ormanlaşma... ...yani o insan baskısının azalmasıyla birlikte... ...kırsalda e, tekrar bir orman varlığı e, yükselmesi gözlüyor aslında... E, ...orman mühendislerinin böyle bir e, çalışması e, da var ama... ...tabii bu çok e, nasıl diyelim çok görece bir şey... ...ve esas nüfus yoğunluğunun çok daha fazla olduğu yerlerde... Orman varlığının Tabii. korunuyor olması ve çoğaltılıyor olması gerekir. Tabii yani bütün bu rant faaliyetini biliyoruz artık yıllardır bunun üzerine çok fazla konuşuldu. Çok fazla bilgi de var aslında artık yani neleri kaybettiğimiz ve yasal düzenlemelerle işte denizlerin, kıyıların, meraların, sulak alanların, doğal sit alanlarının Ormanların nasıl e, kullanıma açıldığını biliyoruz artık. Sürekli bir takım yönetmelik değişiklikleriyle, ufak e, kelime oyunlarıyla... Bütün bu faaliyetlerin yapıldığını biliyoruz. Ama e, tabii kitlelere hitap edilen e, yerlerde bunu bu şekilde ifade etmek. Kendini bütün bu olup bitenin e, içinden sıyırıp dışarıda tutup hep başkasına mal etmek. Hı hı. Bu Bizi da bir söz sanatıyla evet <gülüyor> <gülüyor> e, yapılabilecek ancak e, deneyimli siyasetçilere özgü bir hareket diye düşünüyorum. Popülizm. Evet, evet, sen onu kısaca, evet sen söyle. Sen söyle Serkan. Bence şöyle, iki, iki bakış açısı var. Bir tanesi, yani buradan hemen kulaklarını da çınlatayım. Alptekin Ocak Avukat, e, onunla hmm. da konuştum ben bu mevzu. Bir sürü kişiyle konuştum. Neden? Tam da bu e, zamanda böyle bir şey yapılıyor. Tabii ki e, yerel seçimler var. Ve hmm. yerel seçimler öncesinde e, bu bir e, siyasi söylem. Hmm. İkinci bir neden var. E, i̇kinci bir neden de gerçekten, yani... ...böyle olmasını isteriz... Ee, ...siyasetin bugüne kadar yapmadığı... ...hep de bizim burada eleştirdiğimiz... ...bir e, politika değişikliği... E, ...var, buna dair de... ...bir söylem, bununla ilgili başka bir öğrendiğim... ...bir şey var, yani... E, Olumsuz şeyleri konuşuruz ama inşallah böyle olur ve bundan sonra da bir ekse, ek, ek, ek, ekolojik e, bakış açısında bir kayma olur. E, AK Parti'nin e, tabanında yaptığı bir çalışma var anket hmm. ve bu e, açıklanmayan bir çalışma bu çalışmaya göre kendi hmm. tabanından bu yönde ciddi... Talepler var. Kardeşim yeşil alan ben, ben ciddi. Yeşil olmadı. alan konusunda. Hmm. E, hatırlayın son dönemde hükümetin bu e, yüz icraat projelerinin hmm. en başında da millet bahçeleri geliyor. Ve evet. millet bahçeleri açıldı. İlk etapta bunlar açıldı. Niye? E, millet bahçelerinin bence çok fazla bir siyasi yani yerel seçim... E, o da tabii ki vardı ama çok da bununla alakalı değildi. Bu biraz da e, ikinci söylediğim şeyi sanki kuvvetlendiriyor. İnşallah böyle olur tabii ama e, burada da e, ciddi bir e, millet bahçelerinde de ciddi eleştirilmesi gereken şeyler var. Yani tabii, kentin orman, merkezinde ne? yapılması Şimdi, lazımken o ben İstanbul'da açılan bütün beş tane millet bahçesini de gezdim. E, zaten orada hepsini gezdim. Evet. <gülüyor> Zaten, yuvarlandın mı? Zaten oralar şey yani açık alanlar zaten yeşil alanlar. Hı. Birçoğu Hadımköy'de yapılan, hı hı. E, Başakşehir'de yapılan. Oralarda zaten çok fazla ihtiyaç yok. İhtiyaç nerede var? İhtiyaç e, şehri merkezinde var. yoğun yapılaşmanın olduğu. Biz merkezdeki en ufak yerlere en ufak parkı bile Geziye yapılaştırmaya edin. çalışırken. tabii gezi burada. gezi Aynen Gezi öyle. Parkı başta bir şey daha söylemek... E, İstiyorum burada... E, yap, ya, ...mimariye dönmek istiyorum. Hı hı. Tekrar belki orman konuşuruz. Yani yatay mimari... ...yatay mimari konuşuluyor ya. E, bunu da... E, ...şehir plancısı Tayfun Kahraman... ...daha önce burada da konuk ettik. E, onu da kulakların çınlatayım. Onun bir uyarısı var e, burada. E, Gökdelen istemiyoruz ama... ...yatay mimari demek... ...bu da yeni bir yapılaşma. Yeni bir Tabii. yapılaşmanın altyapısı ve Tabii. yatay mimari Doğru. için... ...daha fazla alan gerekiyor. Daha fazla alanı yok etmek gerekiyor. E, yapılaşmayı da biz tabii ki Anadolu'daki yerlerden bahsetmiyoruz. Hı -hı. Büyük şehirlerden bahsediyoruz. Ama şey de var, Mudurnu'yu da bir hatırlatalım. Burjel, bu, bu, bu, Babas. Babas <gülüyor> çıktı çok yani evet. kötü, hemen şunu tamamlayayım. Ee, İstanbul ekolojik sınırlarını buradan bas bas bağırıyoruz. Her hafta bunu söylemeye çalışıyoruz. Hı -hı. İstanbul ekoloji sınırlarını çoktan doldurdu. Bir dönüşümden bahsettik. Bu kentsel deprem dolayısıyla dönüşümden bu dönüşümü bile ranta çevirdik. Yapılacaksa bir şeyler mevcut yapıların iyileştirilerek e, yapılması gerekiyor. Yeni yatay mimariye de bu şehirde kaldıracak yer yok. Hemen yeşil alan miktarlarının onu da ben e, bir söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre büyük şehirlerde 9 metrekare ee, yeşil kişi alan başına. ihtiyacı var. Yeşil alanını zaten tartışmıştık. Kişi başına. Evet. Aslında bizim mevzuatlarımız hep e, hukukta da olduğu gibi. Roma hukuku falan var ya. Uygulamada hep sorunlu var. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatlarına baktığımızda aslında çok iyi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bile daha öngörülüyüz. 15 metrekare öngörüyoruz. Hmm. Ee, ama gel gelirim İstanbul'daki e, Ağustos 2018 verileri kişi başına düşen e, yeşil alan miktarı kaç? İki. ...beş nokta sekiz. Ama bunun içerisinde... ...refüjler de var. Diyğimiz, evet. ...kavşakların ortasındaki yeşil alanlar... Peyzaj. ...mezarlıklar vesaire. Bunlar olup olmadığını bile bilmiyoruz aslında. Var olduğu tahmin ediliyor Çünkü çok detaylı bir açıklama yapılmıyor. Uzmanların görüşleri de... E, ...senin de söylediğin gibi... ...iki metrekare civarında hı hı. özellikle İstanbul'daki... ...yeşil alan miktarı. Evet. Şimdi belki bu yatay mimari meselesiyle ilgili... E, ...ufak bir hatırlatma da... E, ...yapmakta fayda var. Geçen sene... ...çıkarılan bu imar affıyla... Bile... Birlikte, e, aslında e, özellikle İstanbul'da e, yapılmış e, büyük e, gökdelenler, yüksek e, katlı binalar e, bunlar faydalandı mesela bu imar affından. Özellikle tabi burada şimdi ismini bilmiyorum zikretmekte bir e, sorun olur mu ama bu e, meşhur e, son derece gündemde e, kalmış olan e, Zeytinburnu'ndaki kulelerin e, tıraşlanması meselesi günlerce. Bunu söylememek gerekiyordu? Bunu Bilmiyorum belki söylememekte... Çok, çok artık de... evet, şey. Artık herkes biliyor gerçi. Açık radyo burası. <gülüyor> <gülüyor> Açık olmak gerekir. O kulelerin e, tıraşlanıp tıraşlanmaması meselesi. Yani mesela kim affetti sonunda? Yani ne oldu? Yani bu kadar gündemde tartışıldı, konuşuldu. O kuleler o bütün yüksekliğiyle hala da orada duruyorlar. Yani yapanın yanına bozuyor. her zaman e, kar Sünneti. kalıyor. Ve sonra boğaz öngörünüm... ...müne sahip e, binaların da... ...önce e, dediler af kapsamında değil... ...ama sonra tam yeni yıla... E, ...girerken yılbaşı öncesinde... ...onlar da af kapsamına alındı... Yani ...dolayısıyla aslında hep... E, ...söylemle icraat arasında... ...çelişen bir durum var... ...ama e, söze daha çok... E, ...bakıldığı için ve altında... ...ne olup ne olmadığını da... E, ...insanlar çok fazla... ...araştırmadığı için... E, ...biraz kulakta kalan İmar, doğru kabul ediliyor... İmar Barışı konusu... E, ...aslında Türkiye tarihinde yeni olan bir kavram değil. Ee, çeşitli dönemlerde yapıldı ama bu seferki gerçekten çok tehlikeli. Kimle konuşursam onu söylüyor. Çünkü Neden öyle diyorlar? Çünkü kaçak, kaçak yapılaşmaları legalleştirelim çabası değil. Bunun çok daha ötesinde orman alanı içi yapılan kaçak villaların... ...senin de bahsettiğin gibi e, bu tarz göktelenlerin affedilmesine yönelik... ...bunlara izin verenlerin elde edeceği ve yapanların elde edeceği yine bir rant söz konusu burada. Yoksa o gece kondoları hani kaçak şey yapmışları, geçmişteki evet. tek amaçları buydu. O gece kondu şeyinden çıkarıp artık Biraz daha, çünkü 50 yıllık, falan 60 yıllık yapılaşma. Yatırımda. Çünkü belediye her türlü altyapısını sağlamış. Elektriği, suyu bağlanmış. Kimi işgalye bedeli ödüyor. Kimi çeşitli yollarda artık onların varlığı kabul edin. Ne olursa olsun bu bile tartışma konusuyken varlık, varlığı kabul edilmiş. Belediyecilik hizmetleri sağlanmış. Bunların Hı -hı. artık legalleştirilmesine yönelik bir çalışmaydı. Bundan önceki imar barışı. Ama bu imar barışı maalesef çok daha farklı amaçlar gidiyor ve çok daha tehlikeli. Evet. Tabi mesela burada şu hatırlatmayı da yapmakta fayda var. Özellikle Kanal İstanbul bölgesindeki bütün yeni kentleşme faaliyetinin TOKI'ye devredilmiş olması oradaki bütün arsaların TOKI tarafından yönetilecek olması ve yani bir takım farklı kalemlerden TOKI'ye e, ...yeni yeni bütçeler e, yaratılması gibi e, bir takım e, çalışmalarda... Şimdi harcırahlar da yurt evet, dışı, yurt dışı çıkış, Evet yurt dışı e, verilen, çıkış harcırahları... Benim haraç dediğim... Evet aslında o e, yıllardır e, öyle devam eden bir uygulama. E, ve o da TOKİ'ye devrediliyor değil mi e, Pelin? Evet onlardan yani bu yurt dışı çıkış harçlarından e, elde edilen gelirin... E, TOKİ'ye e, devredildiğiyle ilgili e, geçtiğimiz e, hafta, e, bu hafta içinde aslında bu e, vergi uzmanı e, Ozan Bingöl bir e, tweet paylaştı. E, 105.4 milyon lira gelir elde edilmiş 2018 Hı. yılında bu yurt dışı çıkış harçlarından ve bu paranın tamamı TOKİ'ye aktarılmış. E, nerede kullanacak TOKİ'yi bunu e, muhtemelen işte yeni yeni yatay yani, yapılaşmada. Yatay, e, evet yatay mimariyle yapılacak olan. Bu arada demeden. şey Instagram'dan da canlı yayın yapıyoruz. Hatırlatalım. Serkan Hoca hesabından e, Feri Öztürk mesela söylemiş. Yatay mimari için yer mi kaldı demiş. E, benzer yorumlar geliyor. Yaklaşık <gülüyor> 25 yıldır kendileri yönetiyor. <gülüyor> kalkıp muhalefet ediyorlar. Biz mi yönetiyorduk? E, başka sorularınız varsa, konuşmamızı istediğiniz konular varsa buradan da <gülüyor> soru yapabiliriz. Eskiyen radyolarda can, <gülüyor> şey, ceb, telefonla bağlantı yapardık. Şimdi Instagram'dan bağlantı <gülüyor> yapıyor sorularınız varsa buyurun sorun. Evet. Bu arada başka evet sen devam ediyordun benim. Eee yo yo bu bu kadardı. E, yani bu ilginç tabii. E, bu e, yapılaşma e, faaliyetiyle ilgili e... E, tabii bunun yanında e, senin demin bahsettiğin Cogel Babası Evet mı? Mudurnu Bolu Mudurnu'da şato tipi yani nasıl kilometrelerce uzayan evet, 732 adet şato tipi bir vadi yani bütün bir vadi evet. doluyor. Perili köşkler yaptılar oraya. inanılmaz Ve bir şekilde gerçekten. Ve tabii daha çok, çok... E, aslında e, Arap ülkelerindeki e, ne diyelim müşterileri mi insanları tabii, tabii, yabancı, cezbetmek e, için yapılmış bir şeydi bunlar ve 732 villadan işte bir alışveriş merkezinden otel ve kongre merkezlerinde yer aldığı böyle şato tipi villaların yer aldığı bir bölge işte Katar, Bahreyn, Kuveyt Dubai, Suudi Arabistan'dan ve bir takım müşterilere satıldı bu fakat bu, bu projeyi yapan şirket Concordato başvurusunda bulundu e, geçtiğimiz sene yaz aylarında ve tabi bu konkordato e, ilan eden şirketlere 3 ay mahkeme tarafından e, süre veriliyor fakat e, o sürenin sonunda ticaret mahkemesi e, baktı ki bu e, şirketin yani kendini tekrardan toparlaması e, çok e, mümkün gözükmüyor dolayısıyla iflasını e, istediler bu şirketin şatolar elde kaldı. E, hak sahibi insanlar nasıl bir yol izleyecek bundan sonra böyle üzerimize yeni yeni yükler yeni yeni tabii. bir takım e, sorun alanları e, bu şekilde e, çıkmış oluyor ve tabi mimarisi bunun çok tartışıldı kim izin verdi kim karar verdi yani Türkiye'nin hiçbir bölgesinde böyle bir yapı böyle bir mimari böyle bir model ne geleneksel ne modern ne başka bir şey hiçbir şeye hitap etmeyen kapitalizm nelere muktedir nelere muktedir? Arada... Ah, kapitalizm ah ah <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada Kolin'in evet. e, de üçüncü havalimanı, yeni havaliman ha ortaklığından çekildi. çekilmesi e, haftanın önemli e, başlıklarından biriydi. Niye çekiliyor? E, şöyle Bahadır Özgür e, Gazete Duvar'da bununla ilgili bir e, yazı yazdı. E, meraklıları da oradan e, bulabilir. Hı hı. Aslında hazine garantisi de varken ve birkaç yıl daha oradan e, yani havalimanından bir gelir elde edecekken... E, ...kolinin çekilmesini... E, ...bir öngörü olarak... ...değerlendiriyor, yani nedir bu öngörü... ...artık yani daha önceki kolinin... E, ...verdiği bir röportajdan da... ...yola çıkarak... E, ...aynı trendeyiz... ...ama herkes aynı yolun yolcusu değil... E, ...diyen Tüsiyat Başkanı'na Hı -hı. da... ...atfen, e, artık bundan sonra... ...belki sanayileşmeye geçmek lazım... ...yani böyle Hı -hı. hazır ihalelerle... ...olmuyor gibilerinden... ...bir ifadesi de var. Evet. Yani aslında para bitti. Hı hı. Mesele bu. Ve bunu gören şirketler de tabii kendilerini korumaya almak istiyorlar. Fakat tabii Colin kendini bundan sonra... hani ...sadece çıkarak bu havalimanından ne yapacak, diğerleri ne yapacak... ...bunlar belirsiz evet. ve bir de siyasi olarak başına acaba... Ee, ne gelecek çünkü bu havalimanı meselesi biliyorsunuz Erdoğan ve AKP için bir zafer anıtı bir hı hı. E, büyük bir sembol yani e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin sembolü haline gelen bir havalimanı var ortada o yüzden de e, önemli. Evet ee, burada sen de söylediğin gibi e, Colin e, 3. havalimanındaki hisselerini e, Kalyon'a diğer e, ortağı ortaklardan e, bir tanesine devretti ve e, Evet bu gazete duvarda e, Bahadır de bu konuyu e, analiz ettiği e, yazısı e, Aynen de senin söylediğin gibi kamu kaynaklarının artık daralan azalan Hı -hı. E, kamu kaynaklarını fark ettiğini ve e, burada bir erken e, dümen kırma ile sanayi ve enerji sektöründe kalıcı olmak üzere o alanlara daha çok e, kaymak istediğini ve bunun aslında işte o e, Erol e, söylediği hani e, aynı yöne gittiğimiz e, aynı trende olduğumuz aynı yöne e, gittiğimizi göstermez Hı. sözüne Atfen de e, Bahadır bunu e, Colin e, grubunun bir e, kompartman değişikliği istediğiyle evet. çok güzel sembolize etmiş. Bu da tabii geçen haftanın önemli gelişmelerinden birisiydi. Bunu da biraz bahsetmemiz iyi oldu. Çünkü önümüzdeki günlerde muhtemelen 3. Havalimanı'nı yine çok konuşuyor olacağız. Bu ortaklık yapısını kesinleşti e, bu arada Mart'ta 3 Mart diye hı hı. Onun da Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 3 Mart tarihi kesin olarak açıklandı. Bakalım bunun üzerine tekrar başka bir ee, öteleme e, gelecek mi ee, taşınma süreciyle ilgili bunu da e, yine izliyor olacağız önümüzdeki günlerde. Bitirmeden önce çok kısaca çok önemli e, bahsedelim termik Hı -hı. santrallere filtre ve baca olmadan iki yıl daha çalıştırılması için yasa teklifi verildi. Şimdi bununla ilgili daha önce bir çevre mevzuatı e, uyumu vardı yani. Zaten bunlar defalarca burada konuşuyoruz termik santrallerin nasıl çevreyi kirlettiğine dair. Hı hı. Bir de düşünün yani filtresi ve bacası dahi olmadan çalıştırılıyor. Bu özelleştirilen ve yeni özelleştirilecek olan termik santrallere kolaylıklar sağlamak evet. amacıyla... Çünkü normal şartlarda... ...çevre mevzuatı, uyumu... ...yani bu filtrelerin, bacaların takılması... ...atık tesislerin düzenlenmesi... ...vesaire, 2019 ...ortası gibi artık... E, ...tamamlanması gerekiyordu. Şimdi iki yıl daha bunun uzatılması... E, ...söz konusu ama... ...yani tabii arz güvenliği... ...gibi bahaneler öne sürülüyor ama... ...tabii böyle bir şey yok. Ama plastik poşetler paralı, herkese bez torba... ...milyonlarca kenevir file dağıtılacak... Evet, <gülüyor> önemli. kenevir önemli. Kenevir Keneviri önemli. Selahattin evet, parmaklarını sallamaya başladı. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Başta konuştuğumuz <gülüyor> konuya, yatay ya da mimariyi konuştuk, ormanları konuştuk, kıyıları bir konuşmadık. Kıyılarla ilgili kıyılarımızı orman mı orman hak getire kesiyorlar, buraları rant turuna yok ediyorlar söyledi. Kapitalizm Kıyıları kim? nelere kadir. Yani sadece çok örnek var. Aklımda o kadar örnek var ki bir buçuk saat daha sayabilirim ama sadece bir dakikamız kaldı. Korkma Selahattin. <gülüyor> ee, e, sadece bu Okluk Koyu'ndan, Gökova'daki Okluk Aha. Koyu. E, bir zamanlar Turgut Özal'ın dört e, odalık e, yaptırdığı e, yazlık mütevazi, Cumhurbaşkanlığı evet. konutunun Yazısı. şu anda Okluk Koyu'nda 300 odalı devasa bir yazlık saraya dönüşünü e, hep birlikte seyrediyoruz. Hı hı. Kimse bir şey yapamıyor. Bölgedeki sakinler de bir şey yapamıyor. Yapamadıkları gibi oradaki bölge sakinlerinin e, arazileri, dedelerinden kalan arazileri de kamulaştırılmak suretiyle, Cumhurbaşkanlığı yararı adıyla kamulaştırılmak suretiyle el konuldu. Hemen e, Gökova'da başka bir yerde, e, Kisebük'ünde e, başka bir alan. E, yıllar önce 2005'te ilk tahsisi olmuştu. Bütün... Türkiye'nin dört bir yanında tahsisler olmuştu ama çoğu e, mahkeme kararıyla iptal edildi. E, i̇ptalden sonra Bakanlar Kurulu kararıyla tekrar buranın bir, sadece tek bir yer e, tahsis edildiği tahsis edildiği kurum ise Ersoy. Ee, inşaatı. Ee, bitiriyorum hemen sadece bunu da söyleyeyim. Ersoy da hatırlatmak lazım. ETS grubun bugün e, Kültür ve Turizm Bakanı başında olduğu e, sahibi olduğu aynı Hı -hı. zamanda bir yapı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da burasının e, imara açıldığını duyurdu ve burası da artık inşaata açılmış, açılmış olacak. E, yargı süreci de devam etmesine rağmen ben de son olarak e, bunu söyleyeyim ama hemen e, Selahattin'i göstermek istiyorum. Son bir dakika yapabilir Her hafta buradan o işareti yapıyoruz. Biz de hep böyle işte, tacizlerde bu, bulunuyor. Bu, bu Halbuki 10.56 11'e kadar süremiz var. Ama kes biz diyor böyle, kes. E, normalde şu anda kamerayı gösterdiğim için sakin sakin söylüyor ama normalde kızıyor. Cama Çok vurmaya başlıyor. Çok şeyler <gülüyor> Çıkmazsak buradan da seni şikayet ederim böyle. Bu hafta da zevkli bir program yaptık ama e, artık çıkmamız lazım gerçekten. <gülüyor> evet, Yoksa evet. Selahattin'i Zatimizi zorla atacak. Evet, evet haftaya tekrar görüşmek üzere. Diyelim. Programı sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekonomi ekoloji.